Bugün Şehitler Diyarı Çanakkale'de Bedrin bir şehidi olan Ubeyde İbni Haris'i Anlatacağımız için meclis onun adına kuruldu Ona da binlerce kez selam olsun Bu meclise uzaktan yakından gelen siz kardeşlerime de selam olsun Esselamu Aleykum Ve ve Berekatuh Kıymetli kardeşlerim Burada Ubeyde İbni Haris'in anlatılmasının sebebi Akif'imizin Çanakkale ile Bedri kıyaslayarak anlatmasından kaynaklandı. Ne büyüksün ki kurtarıyor kanın tevhidi Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlı idi diyor Kur'an şairi. Eleştiriliyor da şöyle eleştiriliyor Nasıl kıyas? yapılabilir ki Bedir şehitleriyle başka şehitler eleştiriler bir tarafa şunu da söylüyorlar Akif'in canlı tanıkları ilerleyen süreçlerde Kur'an şairi bu mısralarını şöyle değiştirmiştir Bedir'in şehitleri ancak sana rehber idi bilmiyoruz öyle mi bilindiği gibi mi ama şiirin kendine özgü bir dili vardır Bazen şairler biraz bazı şeyleri ifade etmek için mübalağa sanatını kullanırlar. Ama onun içerisinde de bir hakikat vardır. Biz bu ümmetin tarihine baktığımız zaman aslında Bedir'in nerede durduğunu anladığımızda Akif'in ifadesini biraz daha doğru anlarız. Bedir sıradan bir savaş değildi. Elbette ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Hayatında bulunan 28 gazvenin Her birisinin farklı bir değeri Farklı bir yeri vardı Ama o 28 gazve içerisinde Bedri ayrıcalıklı kılan bir hususiyet vardı ki Biz onu vahyin emin meleği olan Cebrail'in nisanından duyuyoruz Geliyor bir gün Ya Resulallah diyor Nasıl ki sizin yanınızda Bedre katılanlar Farklı bir konumdaysa meleklerin nazarında da böyledir. Biz bile kendi içimizde bazı meleklerin üstünlüklerini ifade ederken Bedir ashabı melekler ve bedre katılmayan melekler diye ayırıyoruz. Hal böyle olunca Bedir'in farklı bir yerde durduğunu zaten Cebrail aleyhisselamın lisanından da öğreniyoruz. Ne diyordu Kur'an Bedir için? Yevmül Furkan diyordu. Fark günü, ayıran gün, ayrıştıran gün, iman ile inkarın, hidayet ile dalaletin, hak ile batılın, izzet ile zilletin birbirinden en derin şekilde ayrıldığı gün. Bedir'in değerini biz öğreniyoruz aslında. Efendimizin kutlu hayatından nasıl bir anlam yüklemişler varlık yokluk savaşı Bedir nasıl bir anlam yüklemişler yaşamak için yaşayanların değil yaşatmak için yaşayanların meydana çıktığı bir Bedir nasıl anlam yüklemişler Bedir'e eğer Bedir olmasa ondan sonra birçok şey olmayacak ama Bedir olduğu için birçok şey oldu. Bu mantıkla hareket ettikleri için biz Bedir'in daha farklı bir biçimde o dünyada onların lisanında onların zihinlerinde anlam bulduğunu görüyoruz. Efendimiz ve vesselam böyle sahabe de böyle değerlendirdiği için ümmetin tarihine bakın Bedir'ler hiç bitmemiştir. Aslında Akif'in Çanakkale için yaptığının aynısını yüzyıllar önce sahabe yapmış, tabiin yapmış, sonraki süreç yapmış, ta Akif'e dayanana kadar yapmış, Akif'ten sonra da yapmaya devam etmişler. Bakın tarihimize, peygamberlik iddiasıyla ortaya çıkan bir isim var, Hz. Ebu Bekir'in hilafet günlerinde, Müseylemetül Kezzab, Onunla yapılan savaşın adı Yemame Savaşı. Ama Yemame Savaşı'nda o meydanda Hadikatul Mevt diye isimlendirilen o meydanda çarpışan sahabi bugün bizim için Bedir diye savaşıyorlardı. Hemen onun arkasından Bizans'ın kapılarını İslam'a açan o büyük savaş Halid'in destan yazdığı savaş Yermuk Savaşı o savaşta sahabenin dilinde ikinci bir Bedir savaşı. Arkasından Sasanilerin yani Pers'in ile bir olduğu Kadisiye savaşı Kadisiye'de yine o gün Müslümanların dilinde bir Bedir'di. Bilmem adını duydunuz mu? Çok büyük bir alimimiz var. Çok iyi tanımamız gerekir ve hayatından istifade etmemiz gerekir. İzzeddin Bin Abdüsselam onun katıldığı bir savaş var. Tarihinde Moğollara karşı Ayncalut Savaşı, Ayıncalut meydanında da İz Bin Abdüsselam'ın dilinde bugün bizim savaşımız ikinci bir Bedirdir. Akif'in şarkın en sevgili sultanı dediği Selahaddin'in Kudüs'ün kapılarını İslam'a açtığı Hittin Savaşı da o günkü Müslümanların dilinde ikinci bir Bedirdi. Akif buradan ilham aldı. Birkaç sene önce Gazze'deki savaşa Gazze'li Müslümanlar ne ismi koymuştular biliyor musunuz? Furkan Savaşı yani Bedir Savaşı oydu. Çünkü Bedri öğrenen o mantığı bilen biri çıktığı zaman meydana o meydan varlık ve yokluk savaşıysa yani onun ötesi yoksa onun için onu Bedir diye isimlendirmesinden daha doğal ne olabilir ki? Akif'imiz de bunun için Çanakkale'yi Bedir'le özdeşleştirdi. Biz de oradan alıyoruz alacağımızı ve diyoruz ki madem öyle bir Kur'an şairinin dilinde böyle o halde burada binlerce şehidin yanı başında bir Bedir şehidi anlatılmalı Ama Bedir'in 14 tane şehidi var O 14 şehidinden de en ilk yara alan İlk olarak kanını o meydana akıtan Gidişiyle Resulullah'ı derinden sarsan Gidişiyle şehadet aşkını O gün o meydanda olan 300 küsür sahabinin yüreğine nakşeden Bir isim olmalı Onun için Ubeyde İbni Haris oldu. Siz bana bir dua edin, Allah bana gerçek manada anlatabilmeyi nasip etsin. Kendinize de şöyle bir dua edin, İnşallah anlamak, o ruhu kavramak ve buradan sokağa yarın çıktığımız zaman Bedrin şehidinin bu akşam burada bize öğretecekleri ilkeler doğrultusunda bir hayatı Rabbim hepimize nasip eylesin Kıymetli kardeşlerim Ubeyde İbni Haris Bu ismi Biraz tanıyabilmemiz için Resulullah'ın Doğumunun 50-60 yıl öncesine Bir uzanmamız lazım 50-60 yıl öncesi Dede Abdülmuttalip 16 yaşlarında Bir oğlu var o günler Adı Haris Gördükleri bir rüya üzerine kaybolan zemzem kuyusunu kazmaya çalışıyorlar. Ve o anda kuyunun içerisinde olan Haris'in sesiyle yankılanıyor Kabe ve Mekke. Buldum buldum diyor. İnsanlar merak ediyor. Cürhümiler döneminden beri kayıp olan zemzem mi bulunmuştur? Hayır zemzem değil ama zemzeme giden yol... Ve o yolun üstünde bulunan büyük bir hazine bulunmuştur. Hazinenin yukarıya taşınmasıyla Mekke'deki o gün aile büyükleri bir anda toplanmışlar. Abdülmuttalip ve oğlunun başucuna o hazineden hak sahibi olduklarını iddia etmişler. Ama Abdülhamid, Abdülmuttalip demiş ki siz zaten karşı çıktınız bizim bu işi yapmamıza. Allah bu hazineyi ikram etti ve... Bunda ne sizin hakkınız var ne benim hakkım var. Buradan elde edilen gelirin tamamı Allah'ın beytinindir. Onlara vermeme adına Abdülmuttalip onlarla tartışırken içlerinden biri şunu diyecek. Abdülmuttalip sen kime güveniyorsun ki bize karşı çıkıyorsun? Sen bir de 16 yaşında hariç ikiniz mi bize karışacaksınız ve bize engel olacaksınız. Öyle bir dokunacak ki bu söz Abdülmuttalip'e, Ellerini açacak orada Allah'ım diyecek, Ne olurdu, bana on tane erkek evlat verseydin, Verseydin de ben gözü hazineden başka bir şey görmeyen, Şu kara yüzlü adamlara karşı, Senin beytinin hazinelerini korusaydım, Eğer bana on tane erkek evlat verirsen, bir tanesini sana kurban edeceğim diye bir alakta bulunacaktı Sonrasını biliyorsunuz Allah zemzemi onların elinden çıkartacak Sonrasında on tane erkek evlat verecek Yıllar sonrasında da ona Abdülmuttalib'e o adağı hatırlatılacak Ve Abdullah Efendimizin babası adak için meydana götürüldüğü anda da Başka bir süreç ortaya çıkacak O da kurban olmaktan kurtar, kurtarılacak O hali Efendimiz aleyhissalatü vesselam Nasıl anlatacaktı bize Ben iki kurbanlık babanın oğluyum diyecekti İsmail'e ve Abdullah'a işaret ederek İşte o gün o meydanda 16 yaşında olan Haris Bugün bizim misafiri olduğumuz Übeyde'nin babası Allah daha sonra da hadise dokuz tane erkek çocuk verecek, bir tane de kız verecek, on tane de onun çocuğu olacak. İkisi hakkında malumatımız yok ama sekiz tanesi de ilerleyen süreçlerde Müslüman olacaklar. Onlardan en ilk Müslüman olan da Ubeyde İbni Haris olacak. Ne zaman doğum tarihi? Miladi 561 Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan 10 yaş büyük iman ettiği zaman 50 yaşında Bedir'de şehadete yürüdüğü zaman 63 yaşlarında o günden ta 50 yaşına kadar Ubeyde İbni Haris'in Mekke'deki hali sıradan bir Mekkeli gibidir evet ahlaklıdır dürüst bir tüccardır ticaretine dikkat eden birisidir ancak Mekke'deki mevcut dini düşünceyi de benimseyen biridir. Ne zaman ki miladi 610'da Aleyhselat ve selam efendimiz vahye muhatap oluyor. Geliyor hanesine imanın hakikatlerini ulaştırıyor. Hatice iman ediyor. Ali iman ediyor. Zeyd bin Harise iman ediyor. Ebu Bekir iman ediyor. Ebu Bekir'in iman edişi bambaşka bir hadisedir. İmana adam doğuran adamdır. Hazreti Ebu Bekir birer birer adamlar götürüyor. Peygamber aleyhissalatü vesselamın kapısına. O ilk günler beş tane adam var. Resulullah'ın kapısının önünde. Bugün kaynakları okuduğunuz zaman beş isim için şunu görürsünüz. 14. Müslüman beşi için de doğrudur. Osman bin Mazun. Abdurrahman İbni Af, misafiri olduğumuz Ubeyde İbni Haris, Ebu Seleme ve diğerisi de, diğerisi de çok iyi bildiğiniz Hazreti Osman. Bu beş isim Resulullah'ın kapısında beraberce girecekler içeriye ve iman edecekler. İman ettikleri zaman ve vesselam Efendimiz... Mekke'nin bu kadar soylu insanının bir günde iman etmesinin onun dünyasındaki heyecanı aşkı şöyle siz de biraz düşündüğünüz zaman bulabilirsiniz. Ancak burada önemli bir husus var ki üzerinde biraz durmamız lazım. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir Adem'i bir aleme denk görüyordu. Onun için bir insanın hidayeti onun için. Alemlerin fethi anlamına geliyordu. Hayber'in meydanına Ali'yi gönderdiği zaman Ali elinde kılıç şöyle bir gürleyince coşunca yavaş ol ey Ali. Bir insanın hidayetine vesile olman yüz kızıl tüylü deveden daha hayırlı bir başka rivayete göre üzerinde toprağın doğup battığı bütün... Güneşin doğup battığı bütün toprakların fethinden daha hayırlı diyecek. Bu işin önemini öğretecek. Ancak Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir insanın hidayeti için duyduğu bu aşk bu heyecan. Eğer ailesinden biri ise o hidayete eren sevinci bir ise iki oluyordu. Çünkü Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Yakınlarını kurtarma adına da bir ızdırabı vardı eğer yakınlarından biri iman etmişse mesela Ali'nin gelişi ne kadar sevindirmiştir Cafer'in gelişi ne kadar sevindirmiştir ne kadar Cafer'in gelişine sevindiğini siz şuradan da anlayın Hayber'in fetinde dönüyor Cafer bin Ebi Talip Habeşistan'dan onu karşısında gördüğü zaman amcasının oğluna sarılıp şunu diyecektir Cafer'in gelişine mi sevineyim Hayber'in fethine mi o kadar seviyor o kadar farklı bir yerde görüyor ki onu bu sözü söylüyor. Dolayısıyla akrabalarından birinin hidayetine duyduğu sevinç başka birine duyduğu sevinçten iki kat daha fazladır. Ubeyde İbni Haris de o gün Abdulmuttalib'in çocuklarının yaşlılarından biridir. Resulullah'tan 10 yaş büyüktür, saygın birisidir, bilinen bir tüccardır. Onun gelişi de efendimize ayrı bir sevinç, ayrı bir mutluluk tattırmıştır. İman ettikten sonra imanın bedelini ödemeye başlıyor. Darul Erkam'da o da bir talebe oluyor. 6 yıl boyunca Resulullah'ın terbiyesinde yetişen biri oluyor. Hem akraba hem de yaşça büyük birinin... Hem akraba hem de kendinden yaşça küçük birine iman etmesi ve ona talebe olması zor bir şeydir. Buna Ubeyde'nin çerçevesinden baksanız meseleyi anlarsınız. Ama bunların hiçbirine takılmıyor. Allah Resulü'nün dizlerinin dibinde bir talebe olarak hayatını geçiriyor. İmanın bedelini sonuna kadar ödüyor. Şibi Ebi Talip'teki o zorlu süreci en üst düzeyde yaşıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la beraber amca Ebu Talib'in arkasından gözyaşı döküyor, Hatice için ağlıyor. Efendimiz Taif'e gidip başına gelenleri duyduğu zaman o da üzülenlerden biri oluyor. Akabe'nin yolları Yesrib'e doğru ulaşmaya, uzanmaya başlayınca o da o heyecanı en üst düzeyde duyanlardan biri oluyor. Efendimiz'in Mekke'den itibaren yaptığı bir şey var. Biz genelde asr-ı saadetteki kardeşlik meselesini konuşunca ensar ve muhaciri konuşuyoruz. Ancak ensar ve muhacir kadar önemli bir kardeşlik meselesi daha vardır Mekke'de. Efendimiz Mekke'de de o müesseseyi kuruyor. Çünkü kardeşlik İslam toplumunun en önemli esasıdır. Farzdır olmazsa olmaz bir esastır. Hal böyle olduğu için toplum düzgün bir biçimde inşa olsun, yücelsin diye bu işi Efendimiz Mekke'de başlatmıştır. Ubeyde İbni Harisi de onu tartacak, onu farklı bir şekilde farklı bir boyuta taşıyacak, birbirlerine farklı bir biçimde etki sağlayacak bir isimle kardeş kılmıştır. Peygamberin müezzini desem, kim dediğimi anlarsınız değil mi? Bilal-i Habeşi, Ubeyde İbni Haris'in Mekke'deki kardeşidir. Kardeşiyle de Mekke'de farklı bir hayatı olacak. O sıkıntılı sürecin hepsini yaşadığı zaman, Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz, Akabe'den sonra Yesrib'i işaret ettiği anlarda, Ubeyde İbni Haris de, Yesrib'e yola çıkmak için hazırlığa girişecek. İki kardeşi var o günlerde iman eden Tufeil ve Husayn. İki kardeşi bir de kendisi bir de çok sevdiği bir dostu var ki o da ileride Bedr'in ashabından olacak. Mistah İbni Üsase dördü beraber yürüyecekler Yesrib'e. Şöyle bir anlaşma yapıyorlar İbni Sad'ın. Tabakatından okuyoruz bunu çok da önemli bir rivayettir bu. Yarın sabah falanca yerde buluşuyoruz ve oradan beraberce yola çıkıyoruz. Yarın sabaha varacakları anda sabahın erken saatlerinde Ubade İbni Haris ve kardeşleri hazırlıklarını yapıp sözleşilen yere gidecekleri anda bir haber geliyor. Kendilerine Mistah bin Usase'ye. O akşam bir yılan sokmuş, hasta evde yatıyor. Gitmeleri lazım. Bugünkü gibi değil o günkü seferler. Kervanın içerisine dahil olup yürümeniz lazım. Kaçırdığınız zaman siz de geri kalırsınız. Ama onlar bir şeyi öğrenmişler Efendimiz'den. Kardeşlik dediğiniz şey söz ile olmaz. Onun içinde bazı esaslar vardır ki sonlara doğru sizi o esaslara götüreceğim. O esaslardan bir tanesidir vefa. Vefa öyle bir şeydir ki kardeşliğin en önemli mayasıdır. Olmazsa olmaz bir hususiyetidir. Ubade İbni Haris iki kardeşine diyor ki kendi öz kardeşlerine biz sözleştik mistahla beraber yürüyeceğiz hicret yollarını. Eğer biz onu almadan gidersek gittiğimiz yol hicret yolu olsa... Varacağımız menzil peygamber olsa yine de vefasız davranmış oluruz. Gidelim onun evine yeri gelirse eğer sırtımızda onu taşıyalım sözleşilen yere bineğine bindirelim biraz ilgilenelim onunla nasıl sözleştikse yolu beraberce yürüyeceğimizi o sözümüze sadık kalarak hicret yolunu tamamlayalım. Ve bunu yapacaklar. Varacaklar Mistah bin Usha senin evine, onu sırtlayacaklar kardeşler, sözleşilen yere gelecekler, bindirecekler bineklerine, bazen bineklerini de ona vererek hicret yolunun o zorlu yollarını, kardeşliğin bir gereği olarak böylece yürüyecekler. Efendimiz ve vesselam sonra bu yolculuktan haberdar olunca takdir edecek amcasının çocuklarını... Size de bu yakışırdı diyecek. Ve onların o hali sonraki süreçte de bazılarının konuştuğu önemli bir mesele olacak. Hicret ediliyor. İlk geldikleri zaman Abdurrahman İbni Seleme isimli ensardan bir sahabinin evine geliyorlar. Orada bir müddet kaldıktan sonra ve vesselam Efendimiz mescidi nebevinin inşaatına başlıyor. Onlar da o inşaatta görev alıyorlar. Sonraki süreçte efendimiz inşaatı bitirir bitirmez Ensar Muhacir kardeşliğini tesis etmek için Enes bin Maliki o gün Medine'de Ensar ve Muhacir kim varsa hepsini huzuruna çağırması için gönderiyor. Yine İbn Saad'ın bize verdiği rakama göre 50 muhacir 50 ensara ama makrizinin verdiği rakam daha isabetlidir. 93 muhaciri 93 ensara kardeş kılıyor. O kardeşleştirme de başlı başına bir meseledir zaten. O gün Ubeyde İbni Haris'in nasibi olan isim ensardan çok büyük bir isim. Belki ismi çoğunuz benden ilk kez duyacak. Ama onun bir hatırası var ki hepiniz onu biliyorsunuz. Onun ensar kardeşi Ümeyir İbni Hümam. Onun hatırasını da Bedir'i anlattığım zaman size anlatacağım. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam birbirlerine kardeş kılıyor. Farklı bir kardeşlik destanı o gün yazan bütün ensar ve muhacir gibi onlar da yazmaya başlıyor. Şimdi Efendimiz mescidini kurduktan sonra kendisine ait bir menzil edindikten sonra... İslam toplumunun kalbi olan mescidi inşa ettikten sonra o toplumun ilim adına ihtiyacını giderme adına ilim erbabını yetiştiren Suffa Mektebi'ni inşa ettikten sonra toplumun düzenini sağlama adına önemli bir esas olan Medine vesikasını kurduktan sonra çarşıyı da Efendimiz tesis edince Toplumun olmazsa olmaz bir vasfı olan askeri birliği kuruyor Efendimiz. Daha hicretin ilk aylarındayız dikkat buyurun. O ilk aylarda Efendimiz aleyhissalatü vesselam askeri teşkilatında ilk kurduğu birim ise istihbara teşkilatıdır. Aşere-i Mübeşşere'den iki isim o işin başına geçirecek. Biri Talha İbni Ubeydullah, biri Said İbni Zeyd. Adeta kuş uçurtmayacaklar bölgede, ne haber gelse Efendimiz'e getirecekler. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de ona göre tedbirlerini alacak. İstihbari bilgiler geliyor, Resulullah askeri seferler çıkarıyor. İlk birinci yılda üç tane sefer çıkarıyor Efendimiz. Seyful Bahır, Rabih ve Harrar seriyesi. Dikkat buyurun önemli bir hususa dikkatlerinizi çekeceğim buradan önemli bir şey yakalayacağız. Bu üç tane askeri sefer ve vesselam efendimizin Medine'de ilk askeri seferleriydi. Bunları yaparken efendimiz ilk askeri teşkilatta ve askerlerin içerisinde ensardan hiç kimseyi almadı. Bütün hepsi muhacirdendi. Neden? Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi şuydu. Akabe'de Ensar, Medine'de savunmak için Efendimiz'e el vermişlerdi. Söz almadığı bir şeyi, Resulullah onlara yüklemedi. Onun için de onları, ilk askeri seferler için davet etmedi. Daha önemli bir şey söylüyorum size. İlk askeri seferlerin üçünün komutanlarına bakıyoruz. Birinci sefer, Seyful Bahır komutan kim amca Hazreti Abbas ikinci sefer Rabih seferi komutan kim amca oğlu Ubeyde İbni Haris Üçüncü sefer Harrar seferi komutan kim bir yönüyle dayının oğlu olan Sad bin Ebi Vakkas ne diyor bunlar bize çok önemli bir şey söylüyor Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz 23 yıl boyunca İslam kocaman bir devlet olunca ganimetler Medine'ye develer sırtında taşınınca akrabalarını gözetlemedi kollamadı bedel ödetirken akrabalarına ödetti ganimet dağıtılması sırasında da yabancılara dağıttı yani afe, Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam benim akrabam diye ona farklı bir biçimde görev vermedi. Benim akrabam diye ona farklı bir biçimde ganimetten pay vermedi. İslam devletinin öz kaynaklarını kendi akrabalarına asla farklı bir biçimde yansıtmadı. İşte bunu gördüğü için sahabe Efendimizin elinde bu emniyeti gördüğü için onun her söylediklerine istisnasız bir biçimde kayıtsız bir biçimde teslim oluyorlardı. Çünkü attığı her adımda güven vardı sallallahu aleyhi ve sellemin. Bunu bildikleri için de sahabe o destan sayılabilecek adımları ve hareketleri yapıyorlardı. O ikinci seferin komutanı Ubeyde İbni Haris 60 kişilik bir askeri birlikle Rabih denilen mıntıkaya gittiği zaman aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir beyaz sancak verecekti ona ki o İslam'ın ikinci bayrağı ikinci sancağı ol, olacaktı o da o sancağı kendi elinin altında ve arkadaşı olan biraz önce size anlattım onun kıssasını Mistah bin Usase'nin eline verecek Rabih yolu öylece başlayacaktı varacak oraya İslam adına ilk ok o sefer sırasında atılacak. İlk düşman tarafından Müslümanlara isabet eden ok o sefer sırasında olacak. Ve o sefer sırasında Ubeyde İbni Haris Efendimiz'i memnun edecek adımların sahibi olarak Medine'ye geri dönecekti. Hicretin ikinci yılı aylardan Ramazan ilk kez oruç tutmuş Müslümanlar oruçla ve teravihle Tanıştıkları o ilk günler Efendimiz Bilal'i Medine sokaklarında çıkartmış Bedir için asker istiyor. Alal acele 313 kişi toplanıyor o toplanan askerler içerisinde bir tanesi de Ubeyde İbni Haris'tir. Bir tanesi de onun ensar kardeşi Ümeyir İbni Hümam'dır bu iki ismi unutmayalım. Yol boyunca şehadet şehadet diye yürüyorlar Bedre kadar. Ensar ve muhacir bu iki arkadaş. Bedre geldikleri zaman Efendimiz haber alıyor ki Ebu Sufyan başka bir yolu kullanarak kervanı kurtarmış. Çıkış amaçları neydi? Kervanı elde etmekti. Kervan gitti. Ama Resulullah'ın şöyle bir aklında fikir var. Madem buraya kadar geldik. Madem düşman da geldi karşımıza. Allah bizi karşı karşıya getirdi o zaman savaşalım bakalım Allah ne ikram edecek bunun içinde sahabe ile istişare etmek istiyor. Bütün ashabını toplamış 313 kişi Efendimiz karşılarında ey Müslümanlar diyor ey muhacir topluluğu ve ey ensar 74'ü muhacir geri kalanı ensar 3'te iki ensar dikkat edin. Ey muhacir topluluğu ve ey ensar diyor. Geliş amacımız şuydu. Ama kervan gitti. Düşman burada. Sizin bu konudaki fikriniz nedir? Bir el kalkıyor ki elin sahibi belli. Resulullah'tan sonra hep söz sırası onundur. İkinin ikincisidir. Mağaranın yoldaşıdır. Sıddık-ı Ekber'dir o Hazreti Ebubekir. Ya Resulallah diyor. Madem meydan burada biz de senin arkandayız yürü bizi arkanda bulacaksın ne dersen söz senindir iş bizim bu meydanda aldığın her karara kayıtsız ve şartsız bir biçimde uymak bizim üzerimize bir yükümlülüktür. Efendimiz çok memnun oluyor Hz. Ebu Bekir'in bu sözüne. Ey muhacir topluluğu ve ey ensar diyor. Ne diyorsunuz bu iş için? Bir el daha kalkıyor. Elin sahibi Ömer'ül Faruk. O da şunu diyecek. Ya Resulallah bizler senin elinde çekilmiş kılıçlarız. Ya bizimle savaşırsın ya o kılıcı kınına koyar savaşmazsın. Ne savaştığın zaman ne savaşmadığın zaman. Bizden en ufak bir itiraz duymayacaksın. Efendimiz bundan da memnun oluyor. Ama Efendimiz bir daha soruyor. Ne diyorsunuz bu iş için? Bir el daha kalkıyor. Elin sahibi de yine muhacirlerden biri. Adı ileride çok büyük işlere karışacak. Çok büyük işler için altında imzası olacak birisi. Miktat İbni Amr şunu söyleyecek. Ya Allah, yürü istersen önünde isterse arkanda isterse sağında isterse solunda bizi nerede istersen biz orada duracağız ve seninle beraber savaşacağız biz asla beni İsrail'in peygamberleri Musa'ya dediği gibi sana demeyeceğiz Hani onlar demişlerdi ya Musa sen ve Rabbin gidin savaşın biz burada bekliyoruz. Hayır biz öyle demeyeceğiz. Sen yürü biz de seninle beraberiz. Efendimiz yine memnun olacak. Ama ve vesselam Efendimiz başka bir ses duymak istiyor. Onun için dördüncü kez ne diyorsunuz ey ensar ey muhacir topluluğu diyor. Birisi ayağa kalkıyor. Kalkan ensardandır. Vefatıyla arşı titreten o büyük insandır. Sad bin Muaz'dır. Sözü de şöyle olacaktır. Ya Resulallah herhalde sen ensarı dinlemek istiyorsun. Ben de ensarı temsilen konuşuyorum. O bulundukları yerden Kızıldeniz gözüküyor. 30 kilometre yakındır. Şöyle elini de uzatıyor Kızıldeniz'e doğru. Ya Resulallah... Şu denizi görüyorsun değil mi? Eğer elini şöyle uzatsan ve bize desen ki dalın o denize. Vallahi biz ensardan tek kişi geri kalmadan hepimiz o denize dalarız. Sen yürü biz de senin arkandayız. Çok memnun oluyor Efendimiz ve onun üzerine Bedir kararı çıkıyor. Varıyorlar meleklerin saf saf inecekleri o meydana. Konuşlandırıyor Efendimiz orada askerlerini, saf düzenine getittiriyor. ellerinde kılıç olanlar, elinde ok olanlara bir adım geride durun diyor, namazda durur gibi elinde kılıç olanlar saf düzenine geliyorlar, arkalarında ok tutanlar, Efendimiz bir ordu komutanıdır, bir erkan-ı harptir, her alanda uzman, her alanda rehber olduğu gibi o alanda da öyledir, niçin öyle yapıyor Efendimiz? Ama şu diyor ki askerlerine okçular arkada dursun kılıç tutanlar önde ne zaman ki İslam askerleri ileriye doğru atılma sırası geldiği zaman karşıdan düşman sizin ok menzillerinize düşerse ayakta duranlar bir adım geri çekilsin okçular oklarını yağdırsın bizim zayedeceğimiz bir tek okumuz yok diyor efendimiz Böyle de konuşlandırıyor. Sonra giriyor çadırına. Ellerini açıyor Rabbine dua dua yakarıyor. Çünkü beşer olarak elinden geleni yapmıştır. Artık şimdi bundan sonrası Rabbimizin yardımıdır. Hz. Ebu Bekir bize orayı resmediyor. Bedir nasıl varlık ve yokluk savaşıdır? Şimdi öğreniyoruz Resulullah'ın dilinden. Diyor ki bir aralık çadırdan şöyle bir boynumu uzattım. Bir baktım ki Resulullah dua ediyor. Ama hiç öyle görmemiştim Efendimiz'i. Efendimiz şöyle kaldırmış ellerini. Siz böyle bir dua ediş gördünüz mü? O gün Bedir'in meydanında böyle eller şu şekilde sırtından cübbesi düşüyor. O kadar ki neredeyse arşın saçaklarını koparacak gibi en yüksek sedayla Efendimiz... Dua dua yakarıyor Allah'ım diyor. Bana zaferini eriştir. Bana vadin'i ulaştır. Eğer sen yardım etmezsen şu meydandaki bir avuç iman ordusuna yardımını eriştirmezsen yeryüzünde sana ibadet edecek kimseler kalmayacak. Varlık ve yokluk savaşı işte. Hazreti Ebu Bekir diyor ki dayanamadım. Çadırın içerisine girdim, düşen cübbesini kaldırdım, omuzlarına koydum. Ya Allah dedim, Allah seni zayi edecek değildir. Sana vaat ettiği zafer, za vaat ettiği vaat yetişecektir dedim. Hiçbir şey söylemedi. Biraz sonra yüzüme baktığı zaman tebessümü, tebessümü fark ettim. Dedi ki Ebu Bekir gelecek, Allah vaadini tamamlayacak, zefalini eriştirecek dedi. Ve Bedir böyle başlayacaktı. Efendimiz orada duasını da yaptıktan sonra askerler de konuşlanmış. Şimdi karşı taraftan bir işaret bekliyor. Bir adım çıkıyor öne birisi. Yanında iki adamı daha var. Bedir'in meydanına doğru yürüyor ve Resulullah'a hitaben şunu söylüyor. Muhammed diyor ben hutbe kardeşim şeybe oğlum Velid. gönder bize bize rakip olacak üç tane adam. Onun daveti duyulur duyulmaz. Üç tane delikanlı ayağa kalkıyor. Kim bunlar biliyor musunuz? Af İbni Haris. Muaz İbni Haris. Muavviz İbni Haris. Sümeyra anamızın çocukları. Sümeyra mektebinin talebeleri. Üç tane delikanlı. Ayağa kalkıyorlar. Efendimiz küçüğünü ayırıyor. Muavviz sen olmaz diyor. Onu ayırınca. Peygamberin aşığı ve şairi olan Abdullah İbni Revaha ben ya Resulallah ben onun yerine diyor Efendimiz kabul ediyor. Üç ensardan olan genç Bedri meydanına yürüyorlar. Utbe bakıyor ki gelenler Medineli Mekkeleri tanır çünkü o. Siz kimsiniz der. Biz Muhammed'e iman etmiş ensarız der. Hiç onları muhatap almaz. Döner efendimize. Muhammed'tir. biz buraya ensardan Medineli çiftçilerle, rençberlerle savaşmaya gelmedik. Bize bize denk düşecek, bizim karşılığımızda olacak adamlar gönder. Efendimiz anlıyor onun derdini ve o üç ensarı gencini geri çağırıyor. Nedir Utbe'nin derdi? Utbe ben Ümeyye'den. Bedr'in meydanına da yine kendi ailesinin şerefi için gelmiş. Halen o Resulullah'ın mücadelesini bir Beni Haşim mücadelesi olarak görüyor. Laftan anlamadığı için, hadiseyi anlamadığı için Resulullah onunla tartışmaya bile gerek duymuyor. Madem sen benim ailemden üç rakip istedin, Resulullah'ın sözü de şu oluyor. Kum ya Hamza, kum ya Ubeyde, kum ya Ali. Kalk ey Hamza, kalk ya Ubeyde, kalk ey Ali. Biri amca, ikisi amca çocuğu. Hamza ortada, o gün 59 yaşında. Ubeyde sağda, o gün 63 yaşında. Ali solda, o gün 25 yaşında. Üçü yürüyecekler, Beni Haşim'den ve Resulullah'ın en yakınları, amca ve amcasının çocukları... Melekleri hayran bırakan bir yürüyüş. Bazı kaynaklara göre Utbe'nin karşısına çıkan Ubeyde'dir. Yaşları fazla olduğu için Ama İbn Hacer onu kabul etmez. Orada biraz farklı bir konum vardır. Onun için yaşça Utbe fazla olsa da Karşısında Hamza vardır. Şeybe'nin karşısındadır Ubeyde. Ali de Velid'in karşısındadır. Hamza'dır. Karşısına adam dayanır mı? Çıkışıyla Utbe'yi cehenneme gönderişi bir olur. Tekbirler inler Bedir meydanında. Ali de gönderir. Ubeyde ile Şeybe birbirlerini biraz hırpalarlar. Bir darbe vurur. Ubeyde'nin ayağına ayağı neredeyse kopar. O da bir darbe indirmiştir Şeybe'ye. O günkü savaş kuralları gereği bu ilk karşılaşmada iki rakip Karşılarındakini öldürünce üçüncüsüne saldırma hakları var. Onu kullanır Hazreti Hamza ile Hazreti Ali hemen amcasının çocuğunun yardımına koşarlar ve Şeybe'yi orada öldürürler. Yaralı bir biçimde Ubeyde arkaya doğru taşınıyor. Taşınırken gözünde yaş var. Ne yarasına ne acısına başka bir şeydir şimdi anlayacağız. Allah Resulü'nün huzuruna getirildiği zaman Resulullah daha hiçbir şey demeden Ubey de şunu diyor. Ya Resulullah diyor. Ben Ali gibi davranamadım. Ali'nin yaptığını yapamadım diyor. Seni memnun edemedim diyor bu meydanda. Hayır diyor efendimiz. Vallahi sen kendine düşeni yaptın diyor. Sen sana yakışanı burada yaptın diyor ve yanağını Ubeyde'nin yanağına yapıştırıyor, dakikalarca orada öyle duruyor. Ubeyde Resulullah kendisine o yakanlığı gösterince gözünden yaş dökülerek bir şey söylüyor. Ya Resulallah diyor, hatırlıyor musun Mekke günlerini? Hani Mekke tarafı amcam Ebu Talip'ten seni istemiştiler. Seni onlara vermesi için amcamın yanına gelmiştiler Amcam Ebu Talip onlara demişti ki siz benden yeğenim mi istiyorsunuz? Vallahi Beni Aşim'in bütün fertleri çocuklarıyla beraber yeğenim Muhammed'in etrafında birer birer kılıçla doğuransa sadahi, ben yine de yeğenimi size emanet etmem, size teslim etmem. Hatırladın mı ya Resulallah amcamın bu sözünü? Efendimiz gözyaşlarını tutamıyor, hatırladım diyor. Keşke amcam olsaydı da beni görseydi. Herhalde benim sözümü tuttuğumu görecekti bu meydanda. O anda Efendimiz o sözlerden dolayı duygulanır. Bir söz daha gelir Ubeyde'nin dilinden. Ya Resulallah der, ben yaralandım. Ne olacağını bilmiyorum ama herhalde Rabbime doğru gidiyorum Savaşın içinde değil de burada ölürsem de ben şehit miyim efendimiz Aleyhissalat ve selam hem kendi gözyaşlarını silecek hem Ubeyde'nin gözyaşlarını silecek İnşallah sen şehitsin ben de ona şahidim diyecek ve yaralı yaralı askerlerin arkasına taşınacak. O anda savaş başlayacak. Bedrin meydanı Meleklerin saf saf indiği o meydan, kellelerin alındığı, kellelerin verildiği o meydan, o meydanın bin anında Resulullah şunu söyleyecek. Ey Müslümanlar diyecek. Cennet şurada sizi bekliyor. O cennet ki genişliği gökler ile yerler kadardır. Her kim ki bu meydanın hakkını yerine getirir, o göklerle yerler kadar Geniş olan cenneti hak eder O anda birisi Kalkacak ayağa Ya Resulallah diyecek Cennet bu meydanda olduğu Kadar bize yakın mı Efendimiz evet diyecek O diyecek ki o zat Pe pe Ne de güzel bir alışveriş Cennet şimdi bu Meydanda mı Efendimiz diyecek niçin öyle söyledin Bu kadar yakın mı ya Resulallah Bize Efendimiz evet diyecek alacak o anda acıkmıştır heybesinden 2-3 tane hurmayı onlardan bir tanesini ısıracak sonra aklına cennet gelecek atacak o hurmaları dalacak askerlerin içerisine ve şehit olarak yürüyecek kim o zat o işte Ubeyde'nin ensar kardeşi Ümeyir İbni Humam o zatın şehadet sevdasını Ubeyde çok iyi biliyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam onları birbirlerine kardeş kılarken onların mizaçlarının nasıl birbirlerine uyduğunun çok iyi farkında. Bedre gelirken de şehadet şehadet diye gelmişler. Şimdi Bedrin meydanında şehitlerden biri olacak Ensar'dan o yiğit arkada yaralı Ubeyde Haber gelecek ona. Ubey de diyecekler. Ümeyil şehit oldu. Açacak ellerini Allah'ım diyecek. Kardeşimi bu meydanda şahadetten mahrum etmedin. Beni de ona kavuşturacaksın. İkimiz birbirimize verdiğimiz sözü bu meydanda tutacağız deyip Allah'a hamd edecek. Savaş bitecek. Müslümanlar galip gelecek. Efendimiz askerleriyle beraber Medine'ye doğru yola çıktığı zaman savaşın meydanına çok yakın bir yer safra denilen mıntıkaya gelince Ubeyde İbni Haris vefat edecek. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz orada bir kabir kazıtacak. İlk kez bir sahabinin kabrine iniyordur Efendimiz sonra inecektir ama o gün iftir. Kendi elleriyle Ubeyde'yi orada ebedi aleme yolcu edecek. Allah kendisine ebeden rahmet eylesin. Şehitler ölmez rızıklandırılıyorlar. Rabbim bizleri de rızıklandırılsın inşallah. Şimdi onun vefatının üzerinden 6-7 sene geçmiş. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir askeri seferden dolayı dönüyor. Askerleri safra denilen mıntıkada konaklatmış. Askerler konaklayınca bir çadır Ubeyde İbni Haris'in kabrine yakın bir yerde konuşlanmış ama orada o kabrin olduğundan haberi yok. Orada olan o askerler birbirlerine diyorlar ki burada ilginç bir koku var. Duyuyor musunuz diyorlar birbirlerine evet duyuyoruz diyorlar. Bir gidelim Resulullah'a söyleyelim bu başka bir koku. Efendimiz'e varıp söylüyorlar. Resulullah onlara sorduğu soru şu. Nerede sizin çadırınız? Ya Resulallah şurada. Siz tam Ubeyden'in yanındasınız ve o koku Bedrin şehitlerinden biri olan Ubeyden'in kokusu. Şehitlerin kendilerine has bir kokusu vardır. O kokuyu Allah size tattırmış. Orada da yine Ubeyde anılacak. Yine onun Bedir'deki o destan hali anlatılacak. Yine onun için istiğfar ve duada bulunacak Yine Resulullah onu güzellikle anarak yoluna devam edecek Benim aziz kardeşlerim Çok fazla sözü uzatmaya gerek yok Bazen söz uzayınca tesir de kırılıyor Ben şimdi bazı mesajlar size vermek istiyorum Aslında Ubeyde İbni Haris'in hayatının üzerinden Satır aralarında söyledim belki biraz detaylanması gerekirdi ama zamanı kullanmak için hızlı geçtim. Onun şehadet aşkı üzerinde durulması gereken bir mesele İnşallah siz oradan alacağınızı aldınız. Hicret ve hicret yolundaki fedakarlık risalet davası adına ortaya konulan mücadele ve gayret mesaj alınması gereken bir alan... İnşallah onu da aldınız. İman ve bedel birbirinden ayrılmaz iki parça. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah der demez. İmanın bedelini ödeme adına Allah bir şeyler bekler. O imanı dillendiren insandan onu ortaya koyma adına Ubeyde İbni Harist çok şeyler söyledi. İnşallah onları da aldınız. Başka şeyleri de söyledi. Ama özel olarak anlattığım zamanda dikkatlerinizi çektiğim o tablo vardı ya hicret yolunda kardeşlerine kardeşlik hukukunu yansıtma adına ortaya koydukları o güzellik onun üzerinde biraz durmak istiyorum. Bugün İslam toplumu olarak yaşadığımız şu zorlu süreçte de yaşadığımız şu sıkıntılı günlerde de en fazla zayi ettiğimiz esas... İmanın bize yüklediği bir sorumluluk olan kardeşliktir. Bu kardeşliği biz halen imanın bir farziyeti olarak anlamış değiliz ne yazık ki. Halen meseleye farklı bir açıdan bakıyoruz biz. Ve kardeşliğin ne demek olduğunu, bizden ne istediğini, neler beklediğini, neler yüklediğini tam tespit edemediğimiz için... Sadece bu kardeşliği konuşuyoruz hepimizin dilinde var ama ne kadar hayatlarımızda var meselesine baktığınızda geldiğinizde hepimizin o alanda sıkıntıları var. Aslında Ubeyde İbni Haris Bedrin o kahraman şehidi kardeşliğin İslam kardeşliğin olabilmesi için. Beş tane kavramın da bir Müslümanın hayatında olması gerektiğini hayatının sayfaları içerisinde bize söyledi. Nedir onlar? Bir sevgi, iki vefa, üç fedakarlık, dört beklentisizlik, beş müsamaha. Beş tane kavram varsa ve istenilen oranda tesisi varsa tesiri varsa kardeşlik vardır. Şimdi ben bu beş kavram üzerinden size beş tane cümle emanet edeceğim. Aslında dikkat edeceksiniz sözler bana ait ama ben biraz şekillendirdim ama asıl sözlerin sahibi iman ettiğimiz peygamberimiz aleyhissalatü vesselam o söyleyecek bize. Olmazsa olmaz dedi, diyecek bize. İşin esasını öğretecek bize. Onun için ne olur? Aleyhselat ve selam efendimizin sözlerini dinleme hassasiyetinde dinleyin ki inşallah buradan alacaklarımızı alalım. Bakın bu kardeşlik meselesinden neleri anlamamız gerekiyormuş. Bir. Ey birbirinizi sevmedikçe İman etmiş olamazsınız diyen peygamberin ümmeti halen sevginin farz olduğunu Allah'ın rızasının ondan geçtiğini Resulün hoşnutluğunun onda bulunduğunu tesis edilmediği zaman gücün ve kuvvetin dağılacağını rahmetin ve mağfiretin gelmeyeceğini anlamadım mı bize bu söyleniyor. Ve biz bunları zayi ediyoruz bilmem farkında mısınız? Üzerinde biraz tefekkür etmenizi isterim. Çok önemli olduğu için bir daha okumama müsaade edin. Ey birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olamazsınız diyen peygamberin ümmeti. Halen sevginin farz olduğunu Allah'ın rızasının ondan geçtiğini. Resulünün hoşnutluğunun onda bulunduğunu tesis edilmediği zaman gücün ve kuvvetin dağılacağını, rahmetin ve mağfiretin gelmeyeceğini anlamadım mı? Bazen anlıyoruz ama yanlış anlıyoruz. Sizi tenzih ederek bir noktaya dikkatlerinizi çekeceğim. İslam kardeşliği dediğimiz zaman biz söylemesek bile, Aklımızda ya da zihnimizin altında şunu saklıyoruz. E biz bir vakıf kurmuşuz. O vakfada hepimiz mensubuz. Oradakilerle kardeşliği işlettik mi tamam. Ötekilerle bizim ne işimiz var. Biz falanca cemaatiz zaten birbirimizin kardeşiyiz. O kardeşliği yaptık mı tamam. Bunu demiyor senin iman ettiğin peygamberin. Falanca vakıf falanca dernek falanca hizip, bunları demiyor. Ümmet diyor. 1 milyar 700 milyon mu onu diyor Kıbleye yönelen bütün insanların tamamını diyor La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen herkesi diyor Ve kardeşlik onlar içindedir de diyor Sadece benim için Benim cemaatim için Benim hizmim için Diye anladığımız için Zaten bu haldeyiz Bunun bu farziyetinin bu düzeyde olduğunu anladığımız zaman ve sevgi meselesinin imani bir sorumluluk olduğunu anladığımız zaman biz bu meseleyi çözeceğiz. Yoksa 1 milyar 700 milyon olacağız ama bir tesbihin taneleri gibi darmadan olacağız. Küffar zalim gelecek bizim üstümüzde sigarasını içecek, namusumuza dil uzatacak, el uzatacak, biz de sadece seyredeceğiz o halden, o zilletten kurtulmamız için, bu kardeşlik meselesini anlamamız lazım. Başka hiçbir yolu yok. İki, ey Müslüman, Müslümanı, başına gelen musibette terk etmez. Onu zalimin zulmüne de bırakmaz, diyen peygamberin ümmeti. Sözler Resulullah'ın sözleri, her birisi bir hadis bunların. Halen, Kardeşliğin en önemli azığının vefa olduğunu. En küçük meselelerde dostlarını harcayanların yarın sahipsiz kalacaklarını. Bir acı kahvenin 40 yıl hatırı olduğunu anlamadın mı? Ne zaman anlayacaksın? Ne olur vefayı biz sadece hayatın dışına itilmiş bir kavram olarak... Anlamaktan vazgeçsek. Ne olur vefayı sadece vefa kahramanları olan sahabeye havale edip de bizim dünyamıza taşımaktan vazgeçsek. Ne olur vefayı da bir Müslümana yakışır gibi hayatımıza taşıyabilsek. Ve iyiliğe iyilik etmek her kişinin karı iken vefanın da üstü olan kötülüğe de iyilik edebilecek kadar erdem ve fazilet gösterebilsek ve bunu da iman adına yapabilsek, imanın bize yüklediği bir farziyet olarak yapsak. Anlayamıyoruz bakın bunları. Konuşuyoruz. Vahdetten bahsediyoruz. Hepimiz konuşuyor. Şuradaki cemaat de Müslümanların halini biliyor. Tamam kardeşim. Vahdet. Hadi gel meydana diyoruz. Diyor ki tamam gelin birleşelim hiç kimsenin geliyorum birleşelim demeye niyeti yok herkes kendisini merkeze koymuş vahdet olacaksa bende olacak zaten siz geleceksiniz iş çözülecek mantığıyla yaklaştığı için bir arpa boyu yol alamıyoruz ama biz bu meseleleri biraz daha doğru dürüst anlayıp zihin dünyamızı zorlasak Peygamberin ve peygambere bu ilkeleri öğreten kitabın bu meseleye yüklediği anlamı o değerler silsilesi üzerinden öğrensek bazı şeyler çözülecek. 3. Ey kim bir Müslümanın dünya darlığını giderip de sevindirirse Allah da kıyamet gününde onun sıkıntısını giderip mutlu eder diye peygamberin ümmeti halen fedakarlık olmadan kardeşliğin olmayacağını, laf ile peynir gemisinin yürümeyeceğini, gönlün sevgisinin elin vergisiyle belli olacağını anlamadım mı? Fedakarlık olmadan oluyor mu? Eğer sevgiden bahsediyorsan, hani bunun ispatı diye adama sorarlar. İspatı adına bir şeyler varsa... Orada sevgi vardır. İşte sevginin ispatı sevdiğinin yoluna feda ettiğin şeylerle ölçülür. Onlar varsa eğer fedakarlık adına bir şeylerden bahsedilir. Orada gerçek manada sevgiden de bahsedilir. Dördüncüsü ey kendisi için istediğini kardeşi için de istemedikçe kamil manada mümin olamaz diyen Peygamberin ümmeti halen beklentisiz olmadan cennetin kazanılamayacağını balık bilmezse halık bilir ilkesiyle hareket edilmesi gerektiğini hizmet burada ama ücret orada olduğu hakikatini anlamadım mı? Eğer biz halen ücreti burada bekliyorsak belki alırız ama kusura bakmayın ama orada ne alacağımızı bilmem orada herhalde havamızı alırız. Eğer bir iş sadece ve sadece Allah rızası içindeyse, niyete başka şeyler bulaşmışsa niyet muhasebesi tam anlamıyla tesis edilmediği için evet güzel her şey güzel görünüyor ama içte dış için içerisinde başka şeyler varsa orada farklı bir mülahaza vardır. Orada ücret buradan isteniyordur Burada elde eden de orada hiçbir şey elde edemeyecektir Allah muhafaza Beşincisi Ey kim bu dünyada Müslüman kardeşinin ayıbını örterse Allah da kıyamet gününde onun ayıbını örter diyen Peygamberin ümmeti Halen müsamahayı kuşanıp bir yanlış yüzünden 10 doğruyu sileceğine bir doğrunun hatırına 10 yanlışı görmemenin asıl Saadet olduğunu anlamadım mı Bir daha söyleyeyim İnşallah kaydediyorsunuzdur zihinlerinize İnşallah muhasebesini yapacaksınız yapacağız hep beraber ve arkasından da hayatımızdaki bazı arızaları te İnşallah tamir edeceğiz bu vesileyle. Ey kim bu dünyada Müslüman kardeşinin aybını örterse Allah da kıyamet gününde onun aybını örter diyen Peygamberin ümmeti halen müsamahayı kuşanıp bir yanlış yüzünden on doğruyu sileceğine bir doğrunun hatırına on yanlışı görmemenin. Asıl saadet olduğunu anlamadım mı? Anlarsak eğer, Sevgi istenilen oranda, Hayatlarımızda tesis ederse eğer, Vefa istenilen oranda olursa eğer, Sevgimizin değeri nispetinde, Fedakarlık olursa eğer, Ne yaparsak yapalım, Alkış beklemeden, Taltif beklemeden, Ücret beklemeden, Karşılık beklemeden dinden konuşup ama dinden geçinmeden ben ecrimi ve mükafatımı sadece Allah'tan beklerim diyerek hareket ederek ve bunun da arkasından müsamahayı Müslümanlar arası müsamahayı esas alarak bu kardeşliği hayatımızda hakim kılarsak eğer kim tutar Allah'ın Allah aşkına bizi? Bizim şu anda sayımız çok ama biz de o sayının nispetinde kalitemizi arttırsak. Bir zamanlar 10 bin nüfuslu olan Mekke'yi sallayan 250 tane iman insanının bugün de aynı oranda Mekke'leri sallayabileceğine inanarak ama altını doldurarak ama imanın üzerine kardeşliği bina ederek gereğini yerine getirirsek eğer Allah bizden razı olacak. İnşallah birimiz bin olacak. Şunca nimetin şükrü eda olunacak ve inşallah özlediğimiz o günlere kavuşacağız. Rabbim o günlere kavuştursun. Burada adına meclis kurduğumuz Ubeyde İbni Haris'in diri olan ruhunun hatırına şehitler ölmez. Allah katında rızıklandırılıyorlar ya, inşallah andık onu burada. O da bize eşlik etti. İnşallah bizi de rızıklandırdı. Onun o rızkının hatırına bizim de bu manada rızkımızı bereketlendirsin. Aramızda selamı yaysın ki selam kardeşliğin esasıdır. Efendimiz Aleyhisselat ve Selam birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olamazsınız dedi. İman etmenin bir gereği olarak da o kardeşliğin bir gereği olarak da selamı aramızda yaymamızı tavsiye etti. Onu da yerine getirerek inşallah asıl Ubeyde İbni Haris'in cennette kuracağı sofrada buluşma duasını iletiyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.